Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <Sessizlik> Yemin olsun duha'ya, kuşluk vaktine ve sukuna erdiği zaman geceye <Sessizlik> Muhammed, vahiy bir müddet gecikmekle Rabbin seni ne terk ettiği ne de sanat <gülüyor> Gerçekten ahiret ise senin için dünyadan daha hayırlıdır. <gülüyor> Ve Rabbin elbette ileride ahiret gününde sana verecek de sen de hoşnut olacaksın. <gülüyor> o seni bir yetim iken bulup seni seçip amcan Ebu Talib'in yanında barındırmadın. Hem sen henüz peygamberlik ve şer'i hükümlerden habersiz iken seni bulup yol göstermedin. Hem seni fakir iken bulup da zengin etmedi mi? <gülüyor> o halde yetime gelince sakın onu ezme. <gülüyor> ve dilenciye gelince sakın onu azarlama. <gülüyor> ve Rabbinin nimetine gelince artık onu minnet ve şükranla an.